Kurban kimlere vaciptir? Kurban ibadeti dinimizin, e, Hanefi mezhebine göre dinimizin e, emirlerinden e, birisidir ve Hanefi mezhebine göre kurban ibadeti vacip bir ibadettir. Dolayısıyla e, bir Müslüman kurban e, bayramı sabahına ulaşmışsa kurban kesmekle yükümlüdür, sorumludur. Tabii ki bunun dini delilleri e, mevcuttur. E, kimler kurban kesmelidir? Kurban ile sorumlu olan e, kişiler, e, birinci madde olarak, vülü e, çağına ermiş olması, e, akıllı olması, diğer bir madde, Müslüman olması, kurban kesecek kadar maddi e, imkana sahip olması ve bir de seferi olmamasıdır. Bu maddeler e, bir Müslümanda, Mevcut ise o kişinin kurban bayramında kurban kesmesi onun üzerine vaciptir, gerekli bir sorumluluk yüklemektedir. Her ne kadar kurban hakkında bazı çıkan mezhepler, farklı görüşler olsa da Hanefi mezhebinden olduğunu söyleyen bir Müslüman için kurban ibadeti vücubiyet ifade eder, yani zorunluluk ifade eder. ...bir seçme ya da yapıp yapmama tercihi bırakmamaktadır. Neticede bir ibadetin sünnet olması ya da vacip olması... ...onu ibadetlikten çıkarmamaktadır. Yine ibadet olarak sosyal hayatımızda mevcuttur, bulunmaktadır. Bu maddeleri kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Akıllı ve bülü çağına ermiş olmak demek... Daha önceden, yani bülü çağına ermeden önce e, çocuk iken e, zengin olan bir çocuğa e, kurban kesmek e, mecburiyeti, vücubiyeti olmaz. Müslüman olmayan bir insanın yine kurban kesmesi mecbur değildir, kesilmez. Ona da böyle bir sorumluluk yoktur. E, yolcu olan kimsenin de kurban kesmesi e, vacip değildir. Burada bazen e, yanlışlık yapılıyor ve sanki yolcu olan kurban kesemez, kesmemeli gibi bir anlam ortaya çıkıyor ki çok yanlış. Yani burada vacip olma hükmünü biz söylüyoruz. Vacip olması demek e, sorumludur, mecburdur, kesmek zorundadır. Ama bir kimse yolcu ise uzun bir mesafeye gitmişse malımdır ki bir yolcunun e, o uzun yolda mesafede kasap bulması, hayvan bulması, bunu kestirmesi, etini dağıtması ya da muhafaza etmesi ya da bir şekilde onu değerlendirmesi. Tüm bu işler bir yolcu için büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Dolayısıyla yolcunun e, bu durumdaki üzerine vacip olan, normal şartlarda vacip olan kurban ibadeti yolcu için bu vücubiyet kalkmıştır. Yoksa yolcu kurban kesmez anlamında değildir. Yolcu aynı şekilde misafir olan gittiği yerde de bugün neticede toplumumuzda birçok insanımız e, kurban bayramında annesinin babasının ya da bir başkasının yanına giderek orada Kurbanını kesebiliyor ki hiçbir şekilde sıkıntı yoktur, kesebilir.